şimdi bana müsaade. Yapılacak birçok işimiz var. Şeref verdiniz hocam. Halimizi aydınlattınız. Yolcu edeyim hocam. Olmaz. Sen evde kal. Git hanımınla helalleş. Hataları olursa yumuşak konuş. Ümid ederiz ki islah olur. İnşallah efendim. Hadi kalın sağlıca.